Eskici Baba Eskici Baba'nın ebedi istirahatgahı Bursa'da Tezveren Hazretlerine giderken, dar sokakların hemen kenarındaki yol üzerinde bulunmaktadır. Sokakta bir adam başını iki ele arasına almış, ağlıyordu. Binek taşının üzerine oturmuştu, hava İyice ayazlamıştı. Neredeyse sabah ezanları okunacaktı. Ağlayan adam birden dizi dibinde bir kimsenin belirdiğini gördü. Gelen çok sessiz gelmişti. Onun zuhur anında ağlayan içinde en ufak bir kederi, bir sıkıntısı kalmadığını anlayıverdi. Başını kaldırıp gelenin yüzüne baktığı... Çocuksu, çocuksu gözlerini göz yaşlarından ıslanan sakarını sildi. Neden ağlıyorsun? Karım evden kovdu. Kimsin sen? Ben eskici baba. Şu köşedeki küçücük dükkanda. beni hiç görmedin mi? Gördüm. Ben kimim biliyor musun? Şey Üftadesin. Seni tanımayan var mı? Neden evden kovuldun? Hacca gidemediğim için. Karım hacı karısı olmak istiyor. Yıllardır başımın etini yer. Ama ben fukara bir eskiciyim. İki kuruşu bir araya getiremiyorum ki. Şimdi hacca gitmek ister misin? Neye yarar? Yarın hacılar Arafat'ta olacaklar. Onlara yetişmemin imkanı yok ki. İstersen sen de yarın Arafat'ta olabilirsin. Benimle şaka etme Üftade. Hayır şaka etmiyorum. Tapa gözünü. Haydi Allah selamet versin. Davacı kadını... Bursa'nın en ünlü kadısı Aziz Mahmut Kudai Efendi'nin önüne gelir. Nefes almadan belki bir saat konuşur. Artık bu adamla oturamam kadı efendi der. Kurban bayramından iki gün evvel Bursa'da olduğunu herkes biliyor. Halbuki ona sorun hacca gitmiş, Arafat'a çıkmış, şeytan taşlamış zemzemler sürmeler getirmiş. Beni aldatıyor. Nasıl gidermiş? Bir alayda yalancı şahit bulmuş. Hepsi eskici baba orada bizimle beraberdir diye yemin üstüne yemin basıyorlar. Kadı şahitleri dinledi. Evet, eskici baba hicaz'a gitmiş, hacı olmuştu. Bursa'daki şahitleri dinledi. Evet, eskici baba kurban bayramından iki gün evvel Bursa'daydı. Bursa'nın ünlü kadısı şahitlerin sözüne göre eskici babayı hac yapmış kabul ederek kadının boşanma isteğini geri çevirdi. Fetvayı vermişti. Ama bu işte anlayamadığı bir yan vardı. Zaten son zamanlarda her işte ona iki yan görünüyordu. Bir akıl erdirebildiği bir de akıl erdiremediği yan de Develer yükü kitap okumuştu. Aklı her şeye erer zannediyordu. Fakat bir gece rüyasında cehennemi görmüş. Rahatını, huzurunu taybeti vermişti. O günden sonra Ferhadiye Medresesi'nde kürsüdeyken ya da bir davayı halle uğraşırken aklına gelse soğuk terler döküyordu. Bozulmuş düzenini yerine getirecek, kaybettiği huzurunu ona geri verecek bir şey arar. Bu aradı neydi? Kimdi? Sorsanız önlük adı cevabını veremezdi. Aziz Mahmut Efendi eskici babayı dükkanında buldu. Bana bak eskici diye başladı. Fetvayı aldın. Şahitlerin seni kurtardı. Şimdi söyle bakalım. Bu işin iç yüzünde ne var? Eskici saflık kapısından girdi. Hangi işti ne olabilirdi? İç yüzü filan yoktu diye kem küm etti. Kadıyı kandıramadı. İmkar kapısından girdi. Gittim işte, geldim işte diye kem küm etti. Kadıyı kandıramadı. Yalanı dolanı beceremez de oturdu. O sabah ezanı başına gelenleri bir. Lakardasının sonu yarım kalmıştı. Kadı Üftade'nin adını duyunca yerinden fırladı. Aradı oydu işte. Daha adını duyar duymaz gönlüne bir aydınlık gelmiş. Kalbinin üstündeki ağır yük kalkmıştı. Şey Üftade. Aziz Mahmud Hudayi dinledi. Dinledi, dinledi. Sonra nazlı nazlı boynunu büktü. Yazık Kadı Efendi dedi. Yanlış kapı çaldım. Burası yokluk kapısıdır. Biz yokluk kapısının buluyuz. Sen ise varlık kapısının adamısın. İkimiz bağdaşamayız. Senin ilmin var, bilgin var. Şanın, şerefin, malın mı? Kısaca Allah'tan başka her şeyim yani dünyam var. Bizim hiç, hiçbir şeyimiz yok. Allah'tan başka. Aziz Mahmud'un gözlerinden iki sıra yaş iniyordu. Her şeyimi bu kapının önünde bırakıyorum. Şanımı, şerefimi, malımı, mülkümü, her şeyimi. Yeter ki sen elini Üzerimden çekme dedi. Ertesi gün ve daha sonraki günler Bursa Şer'iye Mahkemesi'nin en ünlü kadısı görevi başına gelmedi. Makamı boş kaldı. İşini gücünü, kitabını defterini, adını şanını bırakmış bir aba, bir asa. İftadenin kapısına kul olmuştu. Halkın nazarında veli ile deli. Halkın nazarında veli ile deli. Evet, can cana kaldılar. Arada büyük bir fark yok. Aziz Mahmut Huda'inin adı. Tez Bursa'da deli kadi oluverdi. Şehir çalkalandı çalkalandı. Günlerce bu olayı konuştu. Sonra her zaman olduğu gibi usandı, peşini bırakıverdi. Mürşit ve mürit baş başa can cana kaldılar. Aziz Mahmut Huda'yı mürşidini aşam üstün bir duyguyla seviyordu. Develer yükü kitabın ona öğretemediğini Üftadenin bir bakışı öğretiyor. Gönlünden geçen bir sualine bin cevap birden geliyor. Müşküller müşkülden çözülüyor. İmkansızlar mümkün mü oluyordu? Üftade müridine hakkı sevmek ancak halkı sevmekle mümkün olur diye öğretiyordu. Her zerrede hakkı göreceksin... Her zerreye hak muamelesi yapacaksın. Başka yolu yok. Bu böyledir. Aziz Mahmud hak tecellisiyle içi nur kesilmiş. Mürşidinin yüzüne baktıkça gerçekten hakkı görüyor. Ve ne doğru söylüyor diyordu. Bir kış sabahıydı. Gözlerini açtı ki Mürşidin abdest alma vakti gelmiş ama o abdest suyunu ısıtmaya geç kalmıştı. Bu gafletini affedemedi. Ateş yakmaya vakit yoktu. Bakarı biri kalbinin üstüne koydu. Cübbesiyle sardı. İçten sikre başladı. Allah, Allah diye inmiyor. Suyu ateşiyle ısıtmaya çalışıyordu. Üftade abdest alırken başını kaldırıp... ...eline su döken ünlü kadıya baktı. Azizim dedi. Bu su odun ateşiyle ısınmış. Bir suya benzemiyor. Aşkının ateşiyle kaynamış bir su bu su. Bizi de yaktı.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 Bu bir kerametti, yanmaktı ve de yakmaktı işin aslı ve de faslı.